açkam you nighten good morning ve me mingez siz mi şey gibisin ne ne ne mr mingez get sen... bu dilin telaffuzunu yakalamakta zorlanmıyordum bazen şey gibi Tedva, hatırlıyor musun? Kısa bir kayıt olacak, özür dilerim. Ee, çok az geç kalmıştım, hızlı gelmek için gelmem gerekti. Şey, senle beraberdik, bir işe gidiyorduk. Ve ışıklarda bekledik o sırada. Ona gelme daha önce de değinmiştim. belki yazarak, belki e zaten belki de konuşarak hatırlamıyorum ama. Sana işte şey yapıyorum, giriyorduk öyle beraber, bir şeyler konuşuyorduk, <gülüyor> bir şey gülüyorduk baya. Neyse başka. Sonra bir şey olmuştu. Neydi ben hatırlayayım? Niye unuttum? Heh, sen demiştin. Ben baktım dedim Armaucan'ın bir kaç kelimesini öğrenmeye çalıştım sonra söyledim işte tedua hatta o sırada belki ben de bilmiyordum yani ne demek olduğunu <gülüyor> tedua seni seviyorum <gülüyor> O şımarık hallerin var ya Yani o şımarık hallerin Nasıl da çocuklaşıyordun Nasıl şımarıyordun Ağzından çıkan böyle o, o Çocuk seslerin var ya <gülüyor> ah. Çok özledim seni ya O kadar çok özledim ki beloşka şey seninle güzel Yolda yürümek bile Olmayacak düşlerin içinde koşmak bile Her şey seninle güzel Bu yağmur bu kar bile ah, Güzelim Dediğim gibi maalesef kısa bir kayıt olacak ama Şunu Hatırla Şunu hatırla Ya da bunu konuşalım en azından Dün var ya dün sen sen sen Dün o kadar tatlıydın ki ya Her zamanki halin zaten her zamanki halin Bunu biliyoruz bir de öyle yine bak onun üzerine de, onu değineceğim yani böyle bir de yaramaz yaramaz böyle kendini kaçırmaların Yani işte yok ya falan ya bu sefer tabi direkt sen dedin Bir açsana yüzü <gülüyor> Bir açsana görüntünü Bir baktım orada çoktan açmış bile yani <gülüyor> Öyle oldu loçka Loçka Loçkam Öyle oldu tamam mı? Hep öyle oldu yani senin o güzel yüzünü hep göreyim yani. Yok ki... Saçım beyazmış da yok bilmem ne de. Böyle şeyleri kabul etmiyoruz biz. Değil mi Loçka? Aloçka. Kadınım. Seni çok özlüyorum çok çok ve daha önceki kaydımın altına da yazdım belki belki başka bir tanesine hatırlamıyorum hayatın ya da kaderin yani bizim ne işi bitmedi. Yine bir arada olacağız. Yine bir arada olacağız. Ver bakalım. Sarıl bana. Al beni Götür kanatlarında bu gece Uçurup diğer diğer sev beni sevilmediğim kadar unuttur adamım unuttum <gülüyor> sen orayı tamamla olur mu Joşka? bir o güzel sesinle başka güzeli seni çok seviyorum. Bana istediğin zaman ulaş la çık. E. Tamam. Öptüm yanından. Dudanından öpüyorum yani öyle böyle değil. Görüşürüz. La çık a. Arrivederci. Bye bye.